وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدات من لساني يفقه كولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve biyinesse'in fit Fittekfir kitabında muayyeni tekfir etmedeki engeller maddelerini saymadaydık yani muayyen bir şahısı falanca kişi şunu işlediğinden dolayı kafirdir demeye engel olan Engeller nelerdir? Bunları sayarken birinci ne dedik? Hitab-ı şer'inin kendisine ulaşmamış olması. Ne demektir bu? Yani Allahu Teala'nın ayeti ona ulaşmamış olması. Adam küfür kelimesini söylese veya fiilini işlese bundan dolayı e, muayyen şahsı adam yapmış olduğu küfür fiildir veya küfür sözdür. Ama muayyen olarak tekfir edilmez. Bunların misallerini verdiydik Allah diledi ve sen diledin gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü dört kişi allah Teala'nın dört kişiyle beraber görüşmesi dört zümreyle görüşmesi bunların iman etmediklerinde bir takım mazeretleri öne sunması ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme secde edilme meselesi gibi buradaki yanlış anlaşılmalar o sahabelerin yanlış anlamış olmalarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tasihih etti, düzeltti Ama onları muayyen tekfir etmediydi İkinci bir şekilde muayyen tekfirin Engeli neydi? Tevil etmesi Kişinin yapmış olduğu küfrü Tevil etmesi Veya allah Teala'nın ayetini Nas'ı nas biraz daha kapsamlı değil mi? Nas dediğimiz zaman Kur'an ve sünnet ikisi içerisine girer. Nas'ı yanlış anlamasıdır dediydik. Mesela İstanbul fethinde sahabenin Romalıların içine atlayıp onları öldürmek istediğinde sahabenin kendi arasında bu kendisini tehlikeye attı. Çünkü Allahu Teala ey iman edenler kendi ellerinizle kendinizi e, tehlikeye atmayın ayetini getirmesi ve ondan sonra Ebu Eyyubel Ensari'nin o ayeti siz yanlış anlıyorsunuz. Buradan kasıt insanın cihadı terk etmesidir ve dünyaya dalmasıdır diye açıklaması ve bazı misaller vardı. E, siz kendinize bakın ayeti kerimesi gibi ve sahabeden de bir takım misaller vardı. Onları sadece başlık olarak hatırlatıyorum şimdi üçüncüsüne geldik üçüncü meselede nedir üçüncüsü de hadafetu ahdihi bil kufri küfürden yeni çıkmış olması yani ne demektir kişinin yeni müslüman olması kişinin yeni müslüman olması küfür olan bir sözü söylediğinden veya küfür olan bir ameli işlediğinden dolayı kişiye kafir denmez çünkü adam yeni müslüman olduğunda şiriatın tüm gereklerini bilemez, hiçbir kimse bilemez bir anda. Bunun ne oluyor? Zaman alıyor, değil mi? Ve hatta bu akıl bali olduğu zaman bile böyledir. Kişi akıl bali olduğu zaman sorumluluğu yeni başladığından akide ile ilgili ilk günden itibaren her meseleyi bilemez. Dolayısıyla burada ne vardır? Teklif malayutak şeriatta yoktur kişinin gücünün yetmediği şey ile Allah Teala kulunu mükellef tutmaz, kulunu gücünün yetmediği meseleyle mükellef tutmaz. Buna misal. Mesela Sahabe Kiramın <gülüyor> İcaelle Naza't Anwatin Kemalohum Naza't Anwat. Sahabe Peygamber Efendimiz'de diyor ki, e ya Rasulallah bize de bir Naza't Anwat denilen bir ağaç yapsan. Çünkü Mekke müşrikleri ne yapıyordu? Kutsamış oldukları bir ağaç vardı. Zatü envat dedikleri kılıçlarını oraya koyarlardı ve oranın o ağacın etrafında dolanırlardı ve o ağacı kutsarlardı. Şimdi sahabe-i kiram yeni Müslüman olmuş gerçi bunlar 15 gün olmuş Müslüman olarak diyorlar ki ya Resulallah bizim de bunların ağacı gibi bir ağacımız olsa... Bu sahabenin, bu sahabelerin bu talebi nedir? Şirtdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz müşrik oldunuz demedi. Ne dedi? Sizin bu talebiniz aynen beni İsrail toplumunun Musa aleyhisselamdan İcael Lena Kemalum Aliye sözüne benziyor. Ey Musa, nasıl ki? Firavuna tabi olanların bir ilahı var bize de onların ilahı olduğu gibi sen de bize de bir ilah yap bir takım ilahlar yap putlar yap bizim de ilahlarımız olsun. Ve Musa aleyhisselam da onlara ne dedi innekum kavmun tecellül siz gerçekten cahil topluluklarsınız. İşte ben de size diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı olsun söylerim. Siz gerçekten çok cahil topluluklarsınız. Yani bu sahabelerin talebi şirk olan bir taleptir. Yani bizim de kutsayacağımız bir ağacımız mı olur, bir taşımız mı olur, bir binamız mı olur, bir bölgemiz mi olur, orayı belirle biz orayı kutsayalım. Yani şeriatın kutsadığının dışında bir yer belirle biz de onu kutsayalım. Aynen adeta. Mekke müşriklerinin talebi gibi bir takım putlar olsun biz de onu kutsayalım der gibi. Bu sözü söyleyenler, bu teklifi yapanlar daha Mekke fethinde yeni Müslüman olmuş kişiler idi. Yeni İslam'a girmiş 15 günden daha fazla olmamıştı. Bunlar Müslüman olalı daha 15 gün olduydu. Dolayısıyla bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Tekfir etmedi. Sebep niye? Niye? Çünkü bunlar daha yeni Müslüman olduydum. Yine bakın Muaviye bin el-Hakam sülemi var. Muaviye bin el-Hakam süleminin bir sözü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediydi. İnna kavmun hadifu ahdin bi cahiliyetin. Ya Resulallah biz cahiliyeden yeni çıkmış toplumuz. Ve kacca enallahu bil İslam. Bizden Allah bize İslam'ı İslam lütfetti. Yani biz Müslüman olduk elhamdülillah. Ve minna ricâlün Ama bizim içimizden, biz Müslümanların içinden kahinler var. Gidiyorlar onlara gelecekten soru soruyorlar. Ali sallallahu aleyhi Muavi bin Hakim'e diyor ki: "Fe e'tihim te'tihim." O kahinlere asla gitme. Şimdi bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kim kâhine giderse Muhammed'e indirilen şeriatı inkar etmiş olur. Men eta kahinen, faddeka hu bima yikul, fadde kafar bima unzil ala Muhammed. Kim bir kâhine gider ve onun dediğini doğrularsa o Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Şimdi bu zamandaki kahinler kim? Büyücü hocalar genelde hani tabii fal bakanlar o meseller belli de genelde insanlar onların fal baktığını veya da falcı insanlar oluyor. Özel ismini söylüyor babasının ismini söylüyor veya anne ismini söylüyor. O şekilde diyor ki işte senin başına şu gelecek vesaire veyahut da şey yapıyorlar her ay için burçlar var o burçlara göre kendi kaderini belirliyor o burçlara bakıyor diyor ki işte benim başıma bunlar gelecekmiş şöyle iyilikler gelecek veya şöyle sıkıntılar bunlara inanmak şirktir ve insanı küfre girdirir e bu zamanda dedik ki o büyücü hocalar niye çünkü adam ona gidiyor diyor ki sana diyor falanca falanca büyü yapmış falanca akraban sizin şöyle kötülüğünüzü istiyor e sen nereden biliyorsun bunu Dayıba. ancak kim bilir Allah Celle Celalü bilir. Onun için o gibi insanlara gidilmez ve o gibi insanlarda insanlara da inanılmaz. Çünkü Ali salatü vesselam bir hadis-i ki şerif kim onlara giderse 40 günlük namazı kabul olmaz, 40 günlük ibadeti kabul olmaz. Kim onlara gidip onları tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Şimdi durum böyleyken, hüküm böyleyken Ali salatü vesselama Muaviye bin Hakem-i Sülemi'nin sorusuna aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sakın o kahinlere gitme. Demiyor ki siz gittiyseniz siz kafir oldunuz siz müşrik oldunuz demiyor aleyhissalatü vesselam veya da bana indirilen şu Kur'an'ı şu vahiyi inkar etmiş olursunuz demiyor. Niye? Çünkü cevap sorunun içerisinde. Diyor ki biz daha yeni Müslüman idik küfürden yeni çıktıydık. Küfürden yeni çıkmış olduğundan, cahiliyeden yeni çıkmış olduklarından dolayı e, bunların o küfrü nedir? Onları mazur kılar. <gülüyor> Yine Muaviye bin Hakem-i rivayet ediliyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kıldım. فَعَتَصَى min مِنَ الْقَوْمِ İçimizden birisi hapşurdu. فَقُلْتُ <gülüyor> يَرْحَمْكَ ben de yarhamukallah dedim diyor. Kim diyor bunu? Mu'avye hakkı hakem us'lemin. Namazda halbuki cevap verilmez değil mi? Birisi namazı apşurmuş. O da yarhamukallah demiş. Faramanil kavmu biyapsarihim. Sahabe gözleriyle bana atışlarda bulundu. Yani sen ne yapıyorsun der gibi bak baktılar bana hepsi sahabe. Fakultü ben de dedim ki. Vathuk le Vay annesi ölesice, vay annesi sızlayı sıca insanlar Ne bu haliniz? Maşa enkum ile. Siz bana ne bakıyorsunuz diyor. Namazdayken böyle konuşuyor. Çünkü bilmiyor daha yeni Müslüman olmuş. Fecealu <gülüyor> yadribune <gülüyor> bi edihim ala afkhadhihim. Sahabe ne yapıyor? Elleriyle oyluklarına vuruyor. Yani konuşma der gibi. Tamam mı? Sahabe oyluklarına vuruyor. Konuşma ne yapıyorsun sen der gibi. Hem bir anda yarhamukallah dedin hem bir de konuşuyorsun fark ettim ki onlar Ben anladım ki bunlar beni susturmak istiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılınca bi ebi ve ummi annem babam Resulullah'a feda olsun ki ma darabni ve la kaharani ve Ne beni dövdü, ne beni azarladı, ne bana sövdü. Sonra dedi ki inne hadihi salate la yahillu fiha şeyun min kelam innas. Bu namaz var ya insanların kelamından hiçbirisi namazda helal değildir, caiz değildir. Inne ma huwa tesbih ve tekbir kıraatu'l-Kur'an. Namaz ancak tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır. Böyle insan kendi kelamından namaza bir şey katamaz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o şekilde güzel bir şekilde öğretti. Şimdi burada ne var? <gülüyor> Sahabenin bu yapmış olduğu olay e, namazı bozar. Yani ona yer hem demesi ve konuşması. Siz bana ne bakıyorsunuz böyle e, annesi sızlayacağı insanlar, annesi ağlayacağı insanlar. Bu Araplarda bir deyimdir. Bizim Türklerde genelde olmasa bile Araplarda bir deyimdir. Annesi ağlayacağı demektir. Bu ifadeyi kullanırlar kendileri. Diye böyle namazda tepki gösterince. Ee, sahabe ellerini oyuluklarına vuruyor. Böyle bir şey yapamazsın. Niye böyle bir şey yapıyorsun diye sahabe böyle tepki gösteriyor. Ama peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tekrar kalk namazını kıl demiyor. Tekrar kalk namazını kıl demiyor. Namaza konuşmasına rağmen. Niye? Çünkü daha yeni Müslüman olmuş. Ve yine Adi bin Hatim'in kıssası. Adi bin Hatim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına Müslüman olarak geldiğinde boynunda ne vardı? Haç vardı. Ee, bu kısa da geçti ama aleyhissalatu vesselam boynunda haç var diye. Hatta dedi ya bu boynundaki putu kaldır dedi aleyhissalatu vesselam. Seni gidip putperest demedi. Seni gidip müşrik demedi. Niye? Çünkü Adi bin Hatim yeni Müslüman olduydu. Evet, Hristiyan idi. İbn-i Teymiye Rahmoullah fetava kitabında şöyledir. İnneddâkhile fil İslam La yemkun hine an an ve biha kulluha bir kişi yeni Müslüman olduğunda yeni İslam'a girdiğinde Şeriatın hepsi ona öğretilemez bir anda Şeriatın tüm emirleri o adama bir anda emredilemez dilemez ve kaderliket tahi mutaallim günahlardan tövbeden kişi de böyledir. Öğrenci de böyledir. Hakkı hidayeti yeni öğrenmek isteyen insanın durumu da böyledir. Bir anda her şey öğrenemez. La yumkinu fi'l-emri en yu'mar bi jami'id-din. Dinin tüm tüm emirleriyle kişi emredilemez. İbtiden, başlangıç olarak. Bel ya'fu anil-emri ve nehi bi ma la yumkinu ilmuhu ve amaluhu ila vaktil imkan. Mümkün oluncaya kadar adam durdurulur. Ne mümkün oluncaya kadar? Emirler ve neyilerden gücü yetmeyenler ona söylenmez. Daha ilk etapta hem öğrenmesi hem de onunla amel etmesi, öğrenmesi ve amel etmesi mümkün olmayan meselelerde o kişi affedilir. Bir şey denmez ona. Diyelim ki bir Alman geldi bir Müslüman oldu. Diyoruz ki ona tamam sen Müslüman oldun namaz kılman lazım. Ama sen hemen Fatiha'yı ezberleyeceksin. Kur'an'dan şu duaları ezberleyeceksin. Namazı bozanlar ne? Namazın şartları ne? Cık. Adam diyeceksin ki ben nasıl kılıyorum öyle kıl. Çünkü o anda onun ne yapması gerekir? Namazı kılması gerekir. Ama o vakit içerisinde tüm namazla ilgili meseleleri öğrenemez. Mümkün değil. Çünkü ne dedik? Şeriatta teklif mi alayutak olmaz. Kişinin gücünün yetmediği bir şeyle onu mükellef kılma mümkün değildir. Neye gücü yetiyorsa, gücü yettiğince emredersin ve ileride bunları güzel öğrenince diyemezsin ki, sen bu zamana kadar işte Fatih'e okumadan namaz kıldın, zammı süresiz namaz kıldın, onları haydi kaza et. O da olmaz. O da olmaz. Çünkü o gücünün yettiğini yapabiliyordu. Gücünün yettiği de kalır. Ama tabii ki daha sonraları ihmal ederse o, o onun için bir günahtır. Ama... O kişi İslam'a girdiğinde yavaş yavaş öğreniyor. Hazmede hazmede öğreniyorsa o kişi hatalarıyla beraber ne yapıyorsa o kişi ecir alır. Bırakın günah girmesini, günah girmesini o yaptığı amelleriyle ecir alır. Hata etse bile bizim günaha giriyor dediğimiz meselelerle veyahut da küfre giriyor dediğimiz meselelerle amel etse bile çünkü niye? Her gün yeni bir şeyler öğrenmek istiyor. Öğrendiği zaman yanlışını hemen terk ediyor. O aralarda o kişi yanlış da yapsa ne olur Allah katında ecrini alır. Evet. La yumkinu fi awal ve lil alim an Gücü yetmeyen bir şey öğrenemediyse bir alim, bir emir onun başında bulunan kişi onu da mecbur kılamaz. Yani şeriatın mecbur kılmadığını onlar da mecbur Kılamaz. Bel-i'afu emri ve nehi bima le imkunu ilmi ve ameluhu ila vakti imkan, Kama afen sallallahu aleyhi ve sellem amma anhu ila vakti. Yani aleyhissalatu vesselamın açıklama vaktine kadar affettiği gibi. Ama açıkladıktan sonra yine aynı hata yaparsa artık nedir? Günahtır. Küfür ameli işlerse açıkladıktan sonra o zaman o küfürdür, o şirktir. Ve le zelki min babi iqrâil muherramat. Bu şu anlama gelmez. Bu şu anlama gelmez. Kişi haramları işlemesine göz yumma anlamına gelmez. Vatarkil emri bilba farz olan şeyleri emretmeme anlamına gelmez bunlar. Çünkü bir şeyin farz olması veya bir şeyin haram olması ne ile gerçekleşir? Onun şartı vardır. Meşrutun bir imkan ile ilmi ve amel, ilim ve amelle bağlıdır. Bakın bu ifadelerin aynısını Abdülkadir bin Abdülaziz de diyor değil mi? Ee, El-Cem'i Fittal bil şerif kitabında ne diyordu? Hürmetul kavli e, Hürmetul kavli ve ameli kablel ilmi Bir şeyi öğrenmeden bir sözü söylemek veya bir iş yapmak haramdır. Sen hiçbir işi yapmaya atılmayacaksın ve hiçbir şey söylemeye atılmayacaksın ta ki onun şeriattaki hükmünü bileceksin. Ha bilmediysen o aralarda hata yaptıysan ondan dolayı mesul olmazsın. Ama onu öğrendikten sonra o işi yaparsan, onu öğrendikten sonra o sözü söylersen şeriata uygun bir şey yapmış olursun. Ama kişi yeni yeni İslam'a girdiğinde o kişi için mümkün değil ki her meseleyi öğrenmesi. Her mesele ile amel etmesi onun için ne değildir? Mümkün değildir. Necaseti bilmesi, necasetten temizlenmeyi bilmesi, taharet almayı bilmesi, kıbleye dönmemesi. Bunların her birisi nedir? Yavaş yavaş öğreneceği meselelerdir. Evet. Ve minhuna yetebeyyen. Yani imkan olmadığı zaman ne olur? Onların farziyeti de ortadan kalkar. Yani bir şeyin ilmin ve amelin imkanıiyeti ortadan kalkarsa onun farziyeti de ne olur ortadan kalkar. Wa min hun la yatabayan ilk anda bazı farzlar ve hatta bazı haramlar Var olmasına rağmen o kişiden o ilk anda ne olur o düşer. O ilk anda ne olur o düşer. Çünkü acziyet emri ve nehi ortadan kaldırır. Aciziyet kişiden emri ve nehi kaldırır. Mesela biz cehaletin alimlerin ittifakla söylediği mazeret olma konumlarından birini neydi? Kişinin onu öğrenme imkanı yoksa cehaleti mazeret olduğu bölümlerden biri neydi? onu öğrenme imkanı yoksa, o kişi daha yeni Müslüman olduğundan dolayı öğrenme imkanı yoktu o zamana kadar yoktu, çünkü yeni Müslüman olmuş, evet ikinci, dördüncüsü nedir? kişideki muayyen tekfiri engelleyen maddelerden biri Üçüncüsü ne dedik? Kişinin yeni Müslüman olmuş olması veyahut da yeni küfürden çıkmış olması. Dördüncüsü ne? ayşu fi-mentiqatin nâiyyetin yeteadzer vusulul ilmi ileyha Kişi öyle bir uzak bir yerde kalıyor ki ilim ona ulaşması mümkün değil. Öyle bir yerde yaşıyorsa. Öyle bir yerde yaşıyor ki kişi ilmin ona ulaşması mümkün değil. Mesela diyelim Afrika ormanlarında yaşıyor çölde yaşıyor ve hatta cahilliğin çok yaygın olduğu bir toplumda yaşıyor peygamberlerin uyarısı o insana ulaşmamış duymamış ne ilim ona ulaşmış ne de ona ulaşmış böyle bir şeyden hiç haberi de yok bu kişi nedir küfür ameli işlese o işlemiş olduğu küfür amelden ve hatta söylemiş olduğu küfür sözünden dolayı ne olur mazur sayılır. <gülüyor> bir had seref bakın bir had bu meseleyi çok daha güzel açıklıyor. İnce kumuliyama fi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi saba sene diyor ki siz bugün öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki alimleri çok <gülüyor> hatipleri az dini anlatan insanlar az ama alimler çok yani çünkü hitap etmeye gerek yok zaten alimler çok diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki insanlardan bahsediyor aleyhisselatü vesselam <gülüyor> <gülüyor> kim dolayısıyla kim bilmiş olduğu bilgilerden onda birini terk etse o insan sapıtır helak olur Aleyhisselam zamanı için bahsediyor. Kim bilmiş olduğu bilgilerin onda birini terk etse helak olur. Ve timin ba'du zamanun kesirun hutabao. Ama benden sonra öyle zaman gelecek ki hatipleri çok olacak, galilun <gülüyor> ulemahu. Alimleri az olacak. İşte bu zaman. Alim az ama konuşan çok, birçok. Yani adam küfrü iman diye yutturuyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Şirki imanın gerekliliği gibi anlatabiliyor adam. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Kalilun <gülüyor> ulema ve alimleri az, hatipleri çok. Men istemse ki bi'urfi bi'ushri ma ya'rif fekad neca. Öyle bir zamanda kişi bildiğini onda biriyle amel ederse, onda birine sımsıkı sarılırsa kurtuluşa erer. Bildiğinin onda birine sarılırsa kurtuluşa erer. Niye? Çünkü bu zaman öyle bir zaman. Fitne zamanı. İnsanların kafasını karıştıranlar çok fazla. Aşırı derecede. Çünkü herkes bir hoca olmuş. Ama adı hoca. İlimden behresi yok. Nasip yok. Alimleri az. Hatipleri çok. Anlatanları çok. Zaman gelecek. Öyle bir zamanda kişi bildiğinin onda birine sarılırsa o insan kurtuluşa erecektir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte zamana göre hüküm değişmelerden birisi de budur işte bazen olur zamana göre hüküm değişir ama bunu yaygınlaştıramayız bunlardan birisi de budur aleyhissalatu vesselamın ahir zamanda kişinin kurtulmasının sebebi onda birine sarılsa kurtulur diyor ama bu zamandaki insanların onda birine sarılması bu insanları kurtarırken sahabenin helak olma sebebiydi bu. Sahabenin helak olma sebebiydi onda biriyle yetinmeleri. Ama bu zamanda onda birine sarılması kurtulma sebebidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve yine bir hadis herif. Yedrusu'l-İslamu kema yedrusu veşşül Elbisenin nakışı eskidiği gibi İslam da eskiyecek. Öyle zaman gelecek. Hatta la yudra ma siyamun ve la salatun ve la nusrukun ve la sadakatun. Bu anlattığı aleyhissalatü vesselamın bu zamanlar değil elhamdülillah. Şimdi okuyacağımız sadi şerif. Öyle zaman olacak ki oruç diye bir şey bilinmeyecek. Namaz diye bir şey bilinmeyecek. Hac ibadeti diye bir şey bilinmeyecek. Sadaka diye bir şey bilinmeyecek. Ve yusra ala kitabillahi azza ve celle fi leyletin. Bir gecede Allah'ın kitabı ortalıktan kaldırılacak. Felayebqa fil ardı min ayetun. Allah'ın ayetlerinden bir tane ayet bile yeryüzünde kalmayacak. Wa tebqa tawaifu nas. insanlardan bir zümre kalacak. Kim onlar? Şeyhul kebîr ve'l acuz. Yaşlı insanlar, yaşlı kadınlar kalacak. Yekuluna diyecekler ki edrakena aba ana biz atalarımızı la ilahe illallah kelimesini söylerlerken onlara yetiştik biz de bunu diyoruz. Yani sadece o zamanda yaşayan insanların ağzında billahi la ilallah olacak dinden başka hiçbir şey olmayacak. Bu hadisi <gülüyor> rivayet eden Sule bin Züfer, Hüzeyfetübni'l-Yaman'a soruyor. Diyor ki, Ma tuğni annum la ilahe illallah. Um la idruna ma salahu vela nusuk vela sadaka. O insanlara la ilahe illallah kelimesi yetecek mi? Bunlar namaz bilmeyecek, haç bilmeyecek, sadaka, zekat diye bir şey bilmeyecek. Bunlara la ilahe illallah sözü yeter mi? Hüzeyfetübni'l-Yaman yüz çeviriyor, cevap vermiyor. Tekrar o söylüyor, tekrar yüz çeviriyor. Üçüncü seferinden sonra, Hüzef-i Fethi'nin Yeman diyor ki Yasilatü nar, minennar Tuncihim minennar Ey sıla onları cehennemden kurtaracak bu söz Ey sıla onları cehennemden kurtaracak Ey sıla onları cehennemden bu söz kurtaracak Tabii ki öyle bir zaman için Geçerlidir bu Böyle bir zaman için bu geçerli değil Çünkü niye? İslam'dan bir ayet bile yok diyor Öyle bir zaman gelecek Çünkü burada onları Mazur sayan ney? Onların ilme ulaşma imkanı yok. Allah'ın ahkamına, şeriata, hakaide ulaşacak bir şey yok. Onlar dinden ne biliyor sadece la ilahe illallah diyen Müslümandır. Onu biliyorlar. Öyle bir zaman gelecek. O zamanda o insanları la ilahe illallah sözü kurtaracaktır. Ama bu zamanda ki insanları mürciyelerin dediği gibi ya da cehmiyelerin dediği gibi e, kurtar kurtarmayacak bu zamanda kurtarmaz çünkü bu zamanda niye kurtarmaz elhamdülillah Allah'ın kitabı vardır ve her zaman Rabbimiz imanı salih amelle beraber zikretmiştir ve amel nedir imandan bir parçadır maturidi akidesinde bu yok onlar amel imandan bir parça değildir derler İman kavil ve amel e, iman e, tasdik ve e, e, ikrar ve tasdiktir derler. Ama el sünnetine vardır. İkrar vardır, tasdik vardır ve amelün bil civarih. Organlarla da amel etme vardır. Hem kalp ile tasdik edeceksin, dil ile ikrar edeceksin, hem de organlarınla da icraata koyacaksın. Organlarınla icraata koymadığın sürece geçerli olmaz iman. Evet. <gülüyor> Evet dolayısıyla bir kişi ilmi öğrenmekten uzak olan bir yerde yaşıyorsa o zaman o ilmi öğrenecek yerlere hicret etmesi gerekir. Hicret etmeye gücü yetiyorsa o zaman şerî ilimleri öğrenecek yerlere gidecek. Ve dolayısıyla onun önünde de engel olmaması lazım. Ama dolayısıyla kişi bunu biliyor biliyor. Kendi bölgesinde o ilmi öğrenecek bir ortam yok. Dünya sevgisinden dolayı, mal sevgisinden, yurt sevgisinden dolayı hiç yerinden hareket etmiyorsa, kendisindeki cehaleti giderme uğrunda da çaba sarf etmezse ve küfür olan bir amel işlerse veya bir söz söylerse bu kendi eksikliğinden, ihmalinden dolayı bir küfür söz söyler veya amel işlerse bu insan cahilliğinden dolayı mazur sayılmaz niye çünkü kişi o cahilliği def etme gücü vardı ama yapmadıydım bizim yaratılış amacımız nedir ibadet başka bir şey için gelmedik ki biz yemek içmek para kazanmak birleşmek bunlar için değil bizim sırf amacımız bu onun için tüm düşüncemiz de bu olacak bu uğurda nasıl hareket edeceğiz? Ben Rabbimi nasıl razı edeceğim? Ben nasıl daha güzel kulluk yapacağım? Ben bu şeriatı nasıl daha güzel öğreneceğim? Ben aileme nasıl bunu daha güzel aşılatacağım? Çocuklarıma nasıl bunu daha güzel aşılatacağım? Düşüncesi Müslümanın bu olması lazım. Çünkü sadece ve sadece bunun için yaratılmıştır. Ve mehalaktu'l cinne ve'l insa Para kazanmak veya dünyalıklar için yaratılmamıştır. İfradullahü taala vahdu ibadeti. İbadet-i yapmak için yaratılmıştır. Eee Zariyat 56, tövbe 31. وَمَا اُمِرُوا اِلّٰى لِيَعْبُدُوا اِلْاٰهِنْ وَاحِدًا O insanlar sadece bir olan ilaha ibadetle emrolunmuşlardır. Ve yine beyine 5. وَمَا اُمِرُوا اِلّٰى لِيَعْبُدُوا اِلّٰهِ Ancak Allah'a ibadet etmekle ile muhlisine Hem de onda da ihlaslı olacaklar. Birilerini katmayacaklar. Başka amaçlar olmayacak. Başka niyetler de olmayacak. Sadece onun peşinde koşturacak. Ve sadece Rabbinin rızası için olacak. İnsanlar bununla emrolundular ve bunun için yaratıldılar. Allah Teala bizi başka bir amaçla yaratmadı ve dolayısıyla bütün zamanımız ve bütün mekanımız bununla dolması lazım. Ve gayetün kehadehi lai juzul en anyen şıgl ana şeyin Dolayısıyla böyle yüce bir gaye varken bir kul bu durup da başka bir şeylerle meşgul olamaz veya bir takım mazeretler sürmeye çalışamaz Rabbimiz Ankebut suresi el altıda ne buyuruyor ben sizi ibadet için yarattıysam eğer bir yerde kulluğu yaşayamıyorsanız ey kullarım benim yeryüzüm geniştir nerede bu kulluğu güzel yaşayacaksanız oraya hicret edin yeter ki sadece bana ibadet edin dolayısıyla hicretin meşru kılınmasının tek sebebi nedir? Dini güzel yaşamak. Kâfirleri görüyorsunuz. Baskı arttırdıkça, arttırıyor, arttırdıkça, arttırdıkça ne demek istiyor onlar da yani? Çünkü bunlara bu izni veren kim? Allah Teala. Yani Allah Teala izin verdiği kadar bunlar yapıyor zaten. Ha bunlar ne de, ne diyor bize? Hicret edin artık. Burada durmayın. Çünkü siz Rabbinize kulluk için yaratıldınız. Burası sizin yeriniz değil. O zaman siz buradan icaret edin. Rabbimiz bunu dedirttiriyor onların elle, eliyle. Biz onlar da suç bulur çünkü onlar kafirdir. Onlar görevini yapıyor ama Rabbimiz burada bize bir şeyler demek istiyor. Ya ibadiyel amenu in ardi vasiatun feiyyâye Ey benim kullarım yeryüzü geniştir feiyyâye Sadece ve sadece bana ibadet edin. Onlara bunlara yok onun anayasasına uyuyacaksın, yok onun kanuna uyuyacaksın, yok onun sistemini uyuyacaksın, yok onu memnun edeceksin. Bunu memnun edeceksin, Rabbini ne zaman razı edeceksin? Ama kafirlerin istediği Rabbi bırak, onun dışında biz ne dersek bize harfiyen tabi ol ve bizim kulumuz olacaksın. Bize entegre olacaksın. Dedi ki ubudiyet itaattır. Bunların istedikleri de budur. Bize tam mutlak itaat edeceksiniz şeriatımız dediğiniz şey bizim dediklerimizle çatışacak olursa onu bir tarafa itin diyorlar bize yapmıyorsanız bu konuda da ayaklarınız sabit olmasını istiyorsanız diyor o zaman burada durmayacaksınız e bunu yaptıran allah Teala'dır yani biz bunu hep iyice bileceğiz bir yaprağın hareketi bir yaprağın ağaçtan düşmesi Rabbimizin rızası olmadan mümkün değildir ağızdan çıkan şu kelimelerimizin hepsi Rabbimiz istediği için çıkıyor ve istediği kadar çıkıyor. Ya bunu bileceğiz o zaman ve neyi de biliyoruz? Bütün insanlar ve cinler toplansa bize bir zarar vermek isterseler Allah istemeden bu gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla her başımıza ne gelirse Rabbimiz istediğinden dolayı geliyor iyi veya kötü. Ve nedir? Olayların her birisinde Rabbim bize... Bu hususta ne demek istiyor? Burada ne vardır? Buradan çıkartacak dersimiz nedir? Sahabe bu halde ne yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem budur bu durumda ne yaptı yani? Ne yapıyorlar? Git ki de çerçeveyi bunlar daraltmak istiyorlar onlara. Fa Teala Taala al at Ey kulum daralmayın diyor. Bir yerde daralıyorsanız daralmayın. Benim yer yüzüm geniştir. Hepsi benimdir. Ve hepsi de sizindir buyur ya allah Teala çünkü hepsi bana kulluk için ben o yeryüzünü yaratmışım bana kulluk için yaratmışım dolayısıyla siz her bir yerde kulluğunu kulluğu yapmak için çaba sarf edeceksiniz Baktınız oralar size dar geldi başka yerlere gidin evet kalbine hezm rahimullah men belegahu zikru nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cümleyi fi biladi men Kime diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve e zikir ulaştıysa yani Kur'an'dan sünnetten meseleler duydu ama onu ona öğretecek birilerini bulamıyorsa o hakikatları öğreneceği bir yurda gitmesi bir ülke gitmesi gerekir diyor وكل من كان منا bir fakiyi bulmaları lazım erkek olsun kadın olsun kendi bulunmuş olduğu yerde şeriatı öğretecek bir kişi yoksa onlar onu öğretecek bir yere gitmesi gerekiyor. Eyur helu ile anfusin fakiyan. da kendilerine bir fakih getirecekler onlar. Yürlüm <gülüyor> umura diniyim. Onlar şeriat dinini onlar öğretecek. Ve inken el Imam yürlüm. da İslam devleti lideri, e, bu durumu biliyorsa o fakih olan kişiyi oraya gönderecek diyor. Evet. Kişi küfre sokmayan, küfere girdirmeyen, muayyen Tekfir diyelim hatta kişiyi muayyen olarak tekfir etmeyi engelleyen maddelerden birisi de nedir? El hata el gayru -maksud. kasıt olmaksızın işlenen hatalar kasıt olmaksızın işlenen hatalar da kişiyi kafir yapmaz. Ahzab Suresi ayet 5. Olay ise alaikum cüna hünfime siz hata ile yapmış olduğunuz şeyden Allah sizi sorguya çekmeyecektir. Bundan dolayı ise günah yoktur. Wallakim mätan bedet ama kalbinizin kastettiği, kasten yapmış olduğunuz o küfürlerden Allah sizi soracaktır, muhasebe edecektir. Ve bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi semeş hadisi var. Ruffy aen ümmeti el hata ve nisyan benim ümmetimden kaldırılmıştır ney hata unutma ve onların zorlandıkları şeyler yani onlardan dolayı Allah onları muakaza etmeyecektir bir de bir hadis-i herif var ya hani hadis-i herifi önceden dersimizde yine işlediydik ee, adamın allah Teala kulun tevbesine öyle sevinir ki şu insanın sevinmesi gibidir diye anlatıyordu ya hadis-i herifte kişi çöldeyken e, devesinden iniyor ve devesinin üzerinde yiyeceği vardı, içeceği vardı, erzakı vardı. Tam orada dinlenirken kişi devesini kaybediyor. Tamamen ümitsiz bir şekilde adeta ölümünü beklerken orada bir anda bakıyor ki devesi geliyor. Sevincinden o şekilde sesleniyor ki Allahümme ente abdi ve ena rabbuk. Ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyor. Hatadan dolayı kasıtlı böyle bir şey yok. O kadar seviniyor ki sevincinden dolayı dilinden böyle bir hata sağdırılıyor. Allahümme <gülüyor> ente abdi ve ene rabbuk. Ey Allah, sen benim kulumsun. Ben senin Rabbinim diyor. Neden dolayı? Aktamin min şiddetil ferah. Sevincinden dolayı hata ediyor. Dolayısıyla bu şahıs nedir mazurdur Allah katında bu insana günah yazılır mı yazılmaz işte bu gibi insanın hata ile dirinden sürçerek bir şey söylemesi ne değildir insanı küfre girdirmez mesela diyelim ki bir insan evde gezinirken ııı e herhangi bir kağıda basıyor evdeki çocukların diyelim yere atmış olduğu çöplerden bir çöp gibi zannediyor boyayıp attıkları bir kağıt zannediyor onun üzerine basıyor daha sonradan bir de bakıyor ki o Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'den bir ayet bir sayfa çıkartmış o şimdi bir insan kasten Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla basarsa ne olur kafir olur ama bilgisizcene hata ile çocuklar bir kağıt attı zannediyor. Evdeki düşen kağıtlardan bir kağıt zannediyor. Onun üzerine basıyor. Bu insanı kafir yapar mı? Kafir yapmadığı gibi günah da girdirmez. Çünkü orada ne yoktur? Bir kasıt yoktur. Ancak bir insan küfür, küfür kelimesini söylemeyi kastediyordu küfür kelimesini söylemeyi kastlı. En aman kısada lükuğa, yani telaffuza küfür kelimesini söylemeyi kastetti, ama küfre girmeyi kastetmedi. Küfür kelimesini söylemeyi kastetti, ama küfre girmeyi kastetmezse bile bu insan ne olur küfre girer? Çünkü küfür kelimesini söylemeyi kastetti. İstedi ki o küfür kelimesini söylemek istedi. Ama ben bunu söylesem ben kafir oluyor mu? Yok. Yine ben aynı Ahmet'im. Yine aynı ben Mehmet'im diyor. Ben bu sözü söylesem ne olacak diyor. Yok. O sözü söylese insan kâfir olur. Mesela adam diyor ki ben desem ki diyor demokrasi İslam'dan üstündür. En güzel metottur. En güzel sistemdir. Şeriat'tan üstündür. İnsana sunulan en güzel metottur. Bunu söylesem ne olacak ki diyor adam. Tamam mı? Diyor Ama ben diyor bunu söylemekte küfür kastetmiyorum diyor. Yani bunu bir insan söylerse kâfir olur. İsterse küfre girmeyi kastetsin, isterse kastetmezsin. Çünkü o küfür gelmesini söylemeyi amaçlamıştır bir kelime. Ben dün inayayım diyor. Benden ne değişti ki diyor. Tabi değişir. Laflarla insan değişir. Laf ile insan kalbi yapılır. Laf ile insan kalbi kırılır. Laf ile kişi evlenir. Laf ile kişi karısını boşar laf ile kişi Müslüman olur laf ile kişi o dediği sözle kişi dinden çıkar onun için insan söyleyeceği sözü düşünmesi gerekir altıncısı nedir içtihat mesela diyelim müştehitlerin içtihadı ve hatta ilim sahibi olanların diyelim ve hatta içtihadı hata bile etse alimin hata etmesiyle bir helalı haram kılsa kasıtlı değil de yanlış anladığından Ayeti ve hadisi yanlış anladığından dolayı bir, bir haramı helal kılsa veyahut da bir e, helalı haram kılsa veyahut da Allah'ın indirdiğinin hükmünden başka bir hükümle hüküm etmiş olsa o insan kafir olmaz. Halbuki bir insan helalı haram yaparsa kafir olur. Bir insan haramı helal yaparsa kafir olur. Bir insan Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmezse kafir olur. Ama Kişi e, bir alim olan bir şahıs Yanlış ictihat ile helala haram derse, harama helal derse bağlan indirdiğinin dışında hükmedecek olursa o insan küfre girmez. Hatta bilakis ne olur? Ecir alır. Hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِذَا جِتَا اَلْحَاكِمُ فَاَصَابَ فَلَوْا اَجْرًا Bir hakim ictihat ettiğinde... İsabet ederse onun iki ecri vardır. Hakim, iştihad eder, hata ederse o ne olur? Bir ecir alır. Yine Sahih Kari ve Müslim'de geçen bir hadis-i serifte Sa'id-ül Kudri radıyallahu anh-ı edilen bir hadis-i Bilal-i Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir <gülüyor> temrin berniyyin bilal Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme berni denilen yani hurmalar çeşit çeşittir kıymetli bir hurma türünü getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki nereden bu geldi? Diyor ki ya Resulallah diyor ben de kalitesiz bir hurma vardı. Ben iki kalitesiz hurma iki ölçek kalitesiz hurmayı sattım. Bir ölçek şey aldım diyor bir ölçek berni hurması aldım. Yani kaliteli hurma aldım diyor. Peygamber Efendimiz e, ve diyor ben bunu yapmamın sebebi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, bu hurmayı sunmaktır. Bunun için böyle yaptım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki evvi aynur riba aynur riba. Yazık yazık diyor. Bu faizin ta kendisidir diyor. Böyle yapma. Ama diyor sen böyle bir hurma kaliteli bir hurma hurma satın almak istiyorsan kendindeki değersiz hurmayı satına sat Ondan sonra başka bir alışverişe git kaliteli o satın al. Yani mesela diyelim ki İslam'da bu faiz olur, haramdır. Diyelim ki bende kalitesiz bir takım eşyalar var. O eşyaları diyelim ki 15 tane eşya var. Ama aynı cinsten mesela elbise diyelim. Aynı cinsten elbiseyle takas ediyorum. Adamdan 3 tane kaliteli elbise alıyorum. O adam beş tane elbise bunun bir tanesi yerine geçer diyor böyle olursa bu haramdır Ve hatta diyelim ki on kilo sende kaliteli buğday var kaliteli buğday var on kilo kaliteli buğdayı kalitesiz buğdayla satın alıyorsun diyorsun ki bana elli kilo o sendeki buğdayı verirsen ben sana bu on kilo buğdayı kaliteli buğdayı veririm bu haramdır bu haramdır ve bu faiz olur peygamber efendimiz işte burada sahabe ne yapıyor bunu bilmiyor bilmediği için diyor ki ben de kalitesiz iki ölçek hurma verdim diyor iki sa bundan sattım bir tane bir ölçek bu kaliteli hurmadan aldım diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor yok ama bununla beraber aleyhissalatü vesselamın hadis var ne diyor la'anallahu akiler riba ve mu'kilehu ve şahideyi ve katibahu Allah faiz yeğene yedirene İki şahidine ve onu şahi, e, faiz aktini yazana da lanet etmiştir. Aleyhissalatü vesselam ama Bilal Habeşi'ye sana lanet olsun. Sen faiz yedin, faiz alışveriş yaptın gibi bir şey diyor mu? Demiyor. Niye? Çünkü burada kendisi icraat etti Bilal Habeşi'yi. Böyle bir şeyin faiz olmayacağını zannediyordu. Onun faiz zannettiği riben nesie ancak faiz olur. Yani geciktirilerek... Verilen fazlalık e, faizdir e, yani mesela bir insan bir insandan borç alıyor borç aldığı zaman ne zaman ödeyeceksin bunu bir sene sonra ödeyeceğim. bin euro aldın o zaman bin iki, bin iki yüz euro ödeyeceksin İşte bu bunu zannediyordu Bilal Ahabeşi bunun adına ribennesiye geciktirilerek e, işte vade farkından oluşan böyle bir faiz anlaşması olursa o zaman bu nedir? Ee, bu haramdır zannediyor ve bundan beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Dirhamu bir kişi bilerek bir dirhem faiz yemesi onun 36 kere zina etmesinden daha kötüdür. Bir kişinin bilerek bir dirhem faiz yemesi 36 kere zina etmesinden daha kötüdür buyuruyor ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu nedir? Genel bir hükümdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu o sahabeye hamletmedi. Veyahut da bizim de öyle bir sahabeye bunu hamletmemiz caiz değildir. Çünkü ne yapmıştır? Hata etmiştir. Zannediyordu ki bu tür olan bir alışveriş caizdir, faiz değildir. Faizin başka türlü olursa faiz olduğunu Zannediyordu işte dediğimiz gibi Ribennesi'nin ancak e, faiz olduğunu zannediyordu. Buradan itibaren <gülüyor> yine aynı mesele e, devam ediyor. E, evet. Ancak e, yanlış anlamayla ilgili meseleler var. Vaktimiz doldu. Burada bırakıyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yer. Ben devam ederiz. Ve da'vana en elhamdülillahi Rabbil bunun üstüne para ekleyip yaptım. Nasıl para ekleyip taba basit